Hz. İsa hakkında anılan hakikatleri kabul etmemekte direnmeleri halinde karşı tarafı Necran heyetindekileri lanetleşmeye çağırması istendiğinden bu mübahele ayeti diye anılır. Surenin başında nüzulü kısmında açıklandığı üzere Necran heyetindekiler Hz. İsa ile ilgili inançlarının tutarsız olduğu ortaya konmasına rağmen demagoji yoluyla haklılık iddia etmeye devam edince Yüce Allah Resulünden onları lanetleşmeye çağırmasını istedi. Onlar bir peygamberle lanetleşmeye girmenin ağır sonuçları olacağını bildikleri ve Hz. Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna kanaat getirdikleri için bu yola girmeye yanaşmadılar. Kendi çevrelerindeki itibarlarını ve bu yoldan sahip oldukları menfaatleri yitirmemek için de İslamiyet'i kabul etmekten kaçındılar. Siyer, Hadis ve tefsir kaynaklarında Resulullah'ın bu lanetleşme çağrısının ciddiyetini ortaya koymak üzere yanında kızı Hz. Fatıma'yı, damadı, Hz. Ali'yi ve torunları Hz. Hasan'la, Hz. Hüseyin'i ve bazı Müslümanları da hazır bulundurduğu kaydedilir. Bir kısım Şiiler buradan yola çıkarak Ayet-i Kerime'deki kendimiz tamlamasının Hz. Ali'yi ifade için yer aldığını, bazıları da kadınlarımız kelimesiyle Hz. Fatıma'nın kastedildiğini iddia edip bir takım zorlanmış yorumlar ortaya koymuşlardır. Tefsirlerde ayet-i Nisa, kadınlar ve Ebna, oğullar, çocuklar kelimeleri değişik şekillerde açıklandığı gibi kimin kimi çağıracağı hususunda da farklı ihtimallere işaret edilmiştir. Öte yandan, siyer, hadis ve tefsir kaynaklarındaki bilgiler, mecran heyetinde bulunanların kimlikleri, kadınların ve çocukların bulunup bulunmadığı hususunda, kesin sonuçlara ulaşma imkanı vermemektedir. Mübaheleye davet vaki olmakla beraber, karşılıklı lanetleşme gerçekleşmediği için, Resulullah'ın yanında hazır bulunanlarla ilgili bilgiler, ancak bu işe hazırlık aşaması için ışık tutabilir. Dolayısıyla tarihi bilgiler, ayet-i kerimede yer alan kelimelerin kapsamlarını belirlemede yeterli delil teşkil edebilecek düzeyde değildir. Bununla birlikte, mevcut tarihi bilgiler, dil ve mantık kuralları, ayetin bağlamı ve Kur'an-ı Kerim'in fikri bütünlüğü dikkate alınarak burada mübahele ile şunun kastedildiği söylenebilir. ''Lanetleşmeye giren tarafların kendileri de dahil olmak üzere en yakın aile fertlerini ve kalben en çok yakınlık duydukları kişileri bilfiil fiil hazır bulundurarak veya onları da anarak gerçek dışı iddiada bulunan taraftakilerin topluca Allah'ın lanetine uğramalarını ve bu sebeple başlarına gelecek musibetleri peşinen kabullenmeleri.'' Burada önemli olan mübahele kelimesinin ancak kendisinin hak üzere olduğuna emin olan kişinin girebileceği bir meydan okumayı ifade etmesi ve böyle bir çağrıya muhatap olan kişinin peygamberlerle mübaheleye girmenin çok ağır sonuçları beraberinde getireceği inancına sahip olmasıdır. Nitekim Necran heyetindekiler bu anlamı ve sonuçları bildikleri, Hz. Muhammed'in de son peygamber olduğunu anladıkları için bu çağrıya olumlu karşılık vermekten kaçınmışlardır. Kâşâni, peygamberle mübahelenin önemli etkilere sahip oluşunu peygamberlerin ruhlarının ruhul Kudüs'te Kudüs desteklenmiş olmasıyla izah etmiş ve bu çerçevede karşı taraf üzerindeki psikolojik etkilerine dikkat çekmiştir. İbni Kayyim de olayı aktardıktan sonra bundan çıkartılabilecek, Fıkhi sonuçlar üzerinde durmuştur. Mehreşit Rıza bu ayette kadınların özel olarak zikredilmiş olmasından hareketle Kur'an-ı Kerim'in toplumsal etkinliklerde kadınların da yer alması gerektiğine hükmettiğini belirtir ve İslam dünyasında kadının durumunun İslam'ın ana kaynaklarındaki anlayışla bağdaşmayan bir manzara arz ettiğine değinir. Yüce Allah'ın mutlak güç ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olduğu belirtilerek Hz. İsa'nın ilah olabileceği fikri tamamıyla çürütülmektedir. Çünkü Hristiyan inancına göre Hz. İsa Yahudiler tarafından öldürüleceğinden endişe etmişti ve öldürülmüştü. O halde böyle bir varlığın tanrı olarak düşünülmesi imkansızdır. Gerçek Tanrı mutlak güç